Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Eylül ayının ilk hariçten sanat programına Hoş geldiniz. Bugün konuğum yok çünkü sezonun açılmasıyla beraber iyice hareketlenen e, kültür sanat etkinliklerinde bir nevi devre alem yapmak istiyorum. Aynı hariciden sanat programının e, başlığında gördüğünüz gibi e, gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getirmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda umarım daha geniş çaplı incelemek ve konuklara da yer vermek üzere bugün... Vaktimiz el verdiği ölçüde Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, kıta Avrupası'ndan Britanya'ya kadar... ...bugünlerde bayramda ve hemen akabinde gezebileceğiniz çeşitli Biennale sergi ve festivallerden bir haber turu yapmayı planlamıştım. Vaktimiz el verdiğince bunu yapacağız ama bu turun sonunda yer vereceğim Türkiye'den uluslararası bir etkinlik de vardı. Çanakkale Biennale'i, Çanakkale Biennale'nin beşincisi düzenlenecekti... Ee, i̇ki inisiyatifin Çanakkale Bienali Inisiyatifi ve Mahal'in birlikte kurguladığı 10 e, yıl aşkın süredir çok fazla insanın, sanatçının, sanat profesyonelinin, yerel yönetimlerin emeği olan bir oluşumdan bahsediyoruz. Fakat e, birkaç gündür takip eden üzücü gelişmeleri mütakip bugün itibariyle Çanakkale Bienali Inisiyatifi'nin bu uluslararası sanat buluşmasını iptal etmek durumunda kaldığını ...öğrendik. Ee, bununla ilgili hem onların kısa açıklamalarına yer vererek programa başlamak istiyorum. Hem de e, maalesef çok e, ağır bir takım ithamlar ve saldırılar altında... ...bulunan Beral Madra'nın... ...kendi açıklamasından da bir bölüm okumak istiyorum. E, Çanakkale-Bienneli 24 Eylül'de e, halka açılacaktı. Tabii birkaç gün öncesinden e, basın ve ön izleme... ...mümkün olacaktı. 6 Kasım tarihine kadar da düzenlenmesi planlanıyordu. Kendini yerelde örgütlenen sivil bir inisiyatif olarak... ...tarif eden Çanakkale-Bienneli inisiyatifi tarafından... ...hayata geçiriliyordu. E, bu seneki, bu defaki... ...konusu kendi tarifleriyle dünya gerçekliğinin ve gündeminin... ...Çanakkale kentinin özgün bağlamıyla kesişim alanlarına yoğunlaşan bir perspektifle... ...yapılandırdıkları bir temaydı. Ee, göç olgusunu anavatan kavramı üzerinden ve çağdaş sanat bağlamında ele almayı hedeflemişlerdi. Bu gündem etrafında yerel ve küresel ortamlarda sürmekte olan... Düşünsel ve yaratıcı süreçlere katkı sunmayı amaçlıyorlardı. Kendilerini Akdeniz havzasındaki saygın bir çağdaş sanat etkinliği e, olarak ya da bu yolda ilerleyen bir etkinlik olarak e, tarif ediyorlardı ve beşinci uluslararası Çanakkale Bienenin ilhamını da Çekoslovakya asıllı felsefeci yazar gazeteci William Flasir'in e, göçmenlik ve mültecilik üzerine düşüncelerinden ...aldıklarını daha önce belirtmişlerdi. Sanatçı listesini duyurmuşlardı. Uluslararası ve özellikle dikkat çeken... ...kapsamlı bir sanatçı listeleri de vardı. Açıkçası e, sanat çevreleri olarak... E, ...açılışından itibaren e, ve 6 Kasım'a kadar devam edecek... ...bu Biennial'in sergilerini ve etkinliklerini takip etmeye hazırlanıyorduk hepimiz. E, bugünkü duyurularında ise e, şöyle söylüyorlar... ...hepsini okumak burada mümkün olmayacak elbette ama... 10 yılı aşkın süredir yüzlerce insanın emeğiyle oluşturulan Çanakkale Biennial'ini... E, ...ve sanatsal çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çanakkale Biennial'e inisiyatifinin açıklamasını okuyorum burada. Fakat içinde sanatın olmadığı gelişmelerin... Sanatın kendi pratiklerinin önüne geçtiği bu koşullarda günün gerçekliğinin herkesi kırılganlaştıran atmosferinin de etkisiyle coşkumuzu ve motivasyonumuzu yitirmiş bulunuyoruz. Bu nedenle 24 Eylül tarihinde açı açılması planlanan 5. Uluslararası Çanakkale Biyeneli'ni iptal ettiğimizi kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Bu duyuru birkaç saat evvel. ...elimize ulaştı. Henüz bazı sanatçıların bile tam olarak gelişmelerden haberi olmadığını biliyorum. Ee, şöyle diyor inisiyatif, sanatçı, katılımcı, paydaş, bileşen ve destekçilerimize... ...şimdiye kadar gösterdikleri güven, destek ve emekleri için... ...teşekkürlerimizi, saygı ve sevgilerimizi sunarız. Aylan Kurdi'nin cansız bedelini sahilimize vurduğu günün birinci yıl dönümünde... ...Canakkale Biyeneli'ne katkı veren herkesin emeklerini... ...ve gerçekleşemeyen 5. Çanakkale-Biyeneli'ni vatansız kalmış tüm insanlara it ithaf ediyoruz. Bu açıklama Çanakkale-Biyeneli inisiyatifinden geldi. Ama geçtiğimiz haftadan yani son birkaç gündür açıkçası devam etmekte olan gelişmeler... E, ...ayrıntılarını haberlerden, internetten de takip edebileceğiniz gelişmelere karşı... ...Beral Madra'nın yani e, uzun süredir... ...Çanakkale Bienali'nin sanat yönetmenliğini üstlenen... ...küratörel ekibinde yer alan... E, ...sanat tarihçi, küratör Beral Madra'nın bir açıklaması var. Açıklaması da... E, ...Çanakkale Bienali küratörlük ekibindeki görevimle ilgili olarak... ...Çanakkale'nin AKP milletvekilinin... ...CHP'li belediye başkanına hitaben düzenlediği... ...ve haber ajansları, gazeteler ve sosyal medyada çıkan... ...basın bültenine cevaben yazıyor. E, söz konusu basın bülteninde... ...her türlü ahlaki insan, insani sorumluluk dışlanarak, özgür ifade ve eleştiri hakkım yok sayılarak... ...iftira, itham ve ihbar nitelinde çarpıtılmış bilgiler verilmiştir. Bu basın bültenindeki itham, iftira ve ihbarları ve sosyal medyada yapılan... ...tüm olumsuz saldırgan yorumları kınıyorum, hukuksal hakkımı saklı tutuyorum diyor Beral Madra. Ee, sosyal medyadaki kimliğim ve Türkiye'de halen bir ölçüde geçerli olan... ...ifade özgürlüğü bağlamında yansıttığım düşünce ve eleştirilerin çarpıtılması ve siyasal amaçlar için kullanılmasıyla ortaya çıkan sorumlulu durumu düzeltmek, Biyenel'in yapılmasını sağlamak ve Çanakkale'de Biyenel'i hazırlayan ekibin baskı görmesini engellemek için Biyenel'deki görevimden çekildiğimi gereken mercilere gönderdiğim ileti ve basın duyurusuyla açıkladım. Üzülerek belirttim ki Çanakkale-Biyenel ekibinin basın bülteninde belirtilen koşulların olumsuzluğu bağlamında benim çekilmemim de, ...Biener'in gerçekleşmesini sağlamayacağı açıklanmış ve iki yıllık özverili çalışmayla hazırlanan Çanakkale-Biener'i iptal edilmiştir. Siyasal gerginliğin, polemiklerin ve şiddetin aşırı yükseldiği günümüzde ve Türkiye'nin şiddet, savaş ve terör gündeminde bir BNL yapmanın bütün zorluklarını yaşayan... ...ve önlerindeki süreçte olası olumsuzlukları ve zorlukları görerek bu kararı alan BNL yapımcısı Çanakkale-Biener'i inisiyatifinin ve ekibimizin bu kararını kaygıyla ve saygıyla... ...karşılıyorum diyor Feral Madra. Maalesef hepimizin... ...sanat çevrelerinin heyecanla beklediği... ...Uluslararası Çanakkale, Biyeneli... E, ...içinden geçtiğimiz... ...şu dönemdeki hakikaten... E, ...aşırı gergin... ...ortam ve insanların birbirini... E, ...suçlamaları... ...içinde hakikaten bazı şeylerin gereksiz yere politize edilmesi nedeniyle... ...iptal olmuş, gerçekleşemeyecek gibi görülmekte. Ee, buradan ekibe geçmiş olsun diyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Türkiye'de maalesef gündemde böyle sorunlu şeyler varken... ...uluslararası sanat çevrelerinde pek çok e, heyecanlı etkinlik var. Programında hepsine herhalde e, yer vermen mümkün olmayacak. E, nereden başlayalım? Biraz daha gündemi özetleyerek e, devam etmem... ...gerekeceğe benziyor. Ee, şöyle başlayalım. Berlin Sanat Haftası bayram döneminde yani 13-18 Eylül arasında olacak. Ee, Avrupa'da sanat etkinlikleri son hız devam ediyor. Sadece BNL'ler değil sanat haftaları, festivaller, fuarlar birbiri ardına açılacak. Ee, 50 farklı sanat kurumunun, kültür kurumunun ortaklığıyla 120 etkinliğe 6 günlük bir programda yer veriyor. Berlin Art Week. Detayları berlinartweek.de Almanya gibi, Deutschland gibi DE adresinden takip edilebilir. Fakat bu 13-18 Eylül arasında hakikaten bütün etkinliklere yetişme imkan yok Berlin'de. Berlin zaten bir sanat başkenti. Ee, sırf Berlin Sanat Haftası, Berlin Art Week kapsamında iki ayrı sanat fuarı var. Kentin dört bir yanında çeşitli sergi açılışları. Ee, daha önce programda kapsamlı bir şekilde yer verdiğim 9. Berlin Biennial'in kapanış etkinlikleri. Sanatçı filmleri gösterimleri, performanslar, gösteriler, ödül törenleri, çeşitli özel koleksiyonlara ve proje mekanlarına düzenlenen turlarla dolu bir program var. Benim bütün bunların içinde yolu Berlin'e düşecekler, özellikle bayram döneminde Berlin'e düşecekleri için e, vurgulamak istediğim ise Halil Altındere'nin iki projesi. Önümüzdeki hafta kapanacak olan Berlin Bienali'nde yepyeni bir video prodüksiyonuyla yer alıyor Halil Altındere. Bunu programda gündeme getirmiştik. Berlin Art Week kapsamında ise 14-18 Eylül arasında bu yıl yaptığı, yeni yaptığı Köfte Airlines adlı bir e, yerleştirmesiyle Hebbel am Ufer'de e, yani Kreuzberg'deki birkaç tiyatronun bir araya gelerek oluşturduğu bir tiyatro salonu ve uluslararası performans merkezinde yer alacak. Bu e, Köfte Airlines adlı iş bir grup mülteciyi bir uçağın tepesinde gösteriyor diyelim kısaca. Daha fazla ipucu vermeyelim gidenler görecektir. Aynı kurumda e, meşhur Jerome Bell'in de performansların hafta boyunca takip edilebileceğini ekleyeyim. E, yine önümüzdeki haftalarda ise Neue Berliner Kunstverein'de Halil Altındere'nin bu sefer kişisel sergisi açılacak. Halil Altındere Berlin'i e adeta çıkartma yapmış durumda diyebiliriz. Bu serginin adı Space Refugee, yani uzay mültecisi adını taşıyor. Dediğim gibi bu seferki bir kişisel sergi. Hepbel Amüfer'deki ise Köfte Airlines adlı yine bu sergiyle etkileşim içindeki bir enstelasyon. Space Refugee adlı serginin açılışı 14 Eylül'de yapılacak. 15 Eylül, 6 Kasım tarihleri arasında ise NOE'ye... Berliner Kunstverein'de Ferayn'da Halil Altındere'nin kişisel sergisine gezmek mümkün olacak. Berlin'den haberler bu şekilde e, daha önce belki belirtmiştim. Gülsün Kara Mustafa'nın da Hamburger Bahnhof'taki kişisel sergisi devam ediyor. Yolu Berlin'e düşecek izleyiciler Berlin Sanat Haftası'ndaki pek çok etkinliği takip ederken e, Gülsün Kara Mustafa'nın sergisine de göz atmayı unutmasınlar. E, Londra ile devam edelim. Avrupa'dan... Bir başka sanat başkenti açıkçası Türkiye'yi ilgilendiren birden çok etkinlik orada da söz konusu. Ee, geçen haftanın uluslararası sanat çevrelerinde ve müzik severler tarafından da en çok böyle konuşulan, sosyal medyada paylaşılan gelişmelerinden biri... ...hatta e, açıkça söylemem gerekirse benim şimdiden Londra'ya gitmek için hazırlıklara başlamama neden olan bir gelişme... ...Victorian Albert Müzesi'nden ve Pink Floyd'dan geldi. E, Pink Floyd'un Animals albümünde, 1977 yılında yaptığı Animals albümünde... ...onun albüm kapağındaki fotoğraf çalışmaları için kullanılan şişme domuz... 40 yıl sonra yeniden Londra semalarında uçuyor. Evet. Söylememe bile gerek yok. Progressive, psychedelic, rock grubu Pink Floyd'un artık kütleleşmiş bir grup. Ee, Animals, Hayvanlar adlı albümünün o ünlü şişme domuz figürü. Ee, aslında Victoria and Albert Müzesi'nde önümüzdeki yıl Mayıs ayında açılacak serginin bir mesajcısı olarak. Onun tanıtımı kapsamında gökyüzüne bırakıldı geçtiğimiz hafta. Ee, 1977 yılında e, Pink Floyd'un yayınladığı bu konsept albüm George Orwell'ın... ...hayvan çiftliği romanından esinleniyordu. Ee, sadece domuz ve domuzlar değil... ...köpekler, koyunlar gibi farklı hayvanları kullanarak... E, ...toplum içindeki sınıf çatışmalarını eleştiren... ...ve oldukça mizantrop, pek de insan sevmeyen bir albüm yapmıştı Pink Floyd o dönemde. Ee, i̇şte o dönemde grup üyelerinden Roger Waters... ...kendisi için umut anlamını taşıdığını söylediği... ...domuz figürünün yer aldığı bir... ...kapak çekimi istemişti albüme... ...ve işte o zaman balondan yapılan bir domuz... 40 yıl öncesinden bahsediyorum... ...Bettersea Electric Santralinin... ...iki bacası arasına demirlenmiş... ...ama halatları kopmuş... ...Hitrov Havala, Havalimanı'na inen... ...uçakların rotasına sürüklendikten sonra... ...bir çiftliğin bahçesine ...ne kadar ironik... ...bir çiftliğin bahçesinde bulunmuştu... ...işte bu domuz... E, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında Victoria and Albert Müzesi'nde açılacak The Pink Floyd Exhibition Their Mortal Remains. ...Pink Floyd sergisi fani kalıntılar olarak çevirebileceğim. Mayıs ayından e, Ekim ayına kadar e, Londra'da Victoria and Albert Müzesi'ne devam edecek sergi için Londra semalarında yükseliyor. Yolu Londra'ya düşenler şimdiden buna bakabilirler. E, bugünkü müzik tercihimiz de sizi çok şaşırtmayacak bir gruptan gelecek o zaman. Pink Floyd'dan Animals albümünden e, hem başında hem... ...sonunda yer alan ...iki ayrı bölümden oluşan Pix on the Wing ...parçası. If you didn't care, what happened to me I didn't care For you We would Zigzag our way Through the bottom of pain Occasionally Glancing up through the rain Which of the brothers to blame And watching for pigs on the wing? What happens to you And I know that you care For me too Feel alone, on the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone and any fool knows a dog needs a home, a shelter. Hej, takes on the Hårigstans konstprogram. Jag är Cheleng och jag är med dig Az önce tam da bu minvalde Pink Floyd'un Animals albümünde yer alan... ...albümün hem başlangıcında hem bitiş, bitişinde iki ayrı bölüm olarak kurgulanmış... ...Pigs on the Wing parçasını dinledik. Neden dinledik bu parçayı diye soracak olursanız... ...önümüzdeki yıl Mayıs ayında Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'nde... ...açılacak olan büyük bir Pink Floyd sergisi var. E, fani kalıntılar Their Mortal Remains başlığı taşıyor... Ve bu serginin mesajı niteliğinde, e, mesajcısı gibi e, onun tanıtımı amacıyla tam da bu Animals albümünde yer alan e, şişme bir... ...domuz 40 yıl sonra yeniden Victoria and Albert Müzesi'nin önünde bu defa e, Londra semalarında boy gösteriyor. Görmeniz mümkün. Londra'dan devam edelim. Hatta Victoria and Albert Müzesi'nden devam edelim. Türkiye'yi ilgilendiren kültür sanat haberleri getiriyoruz elbette. E, 17-25 Eylül tarihleri arasında Londra Tasarım Festivali düzenleniyor... Londra Tasarım Festivali kapsamında Victoria and Albert Müzesi ki tasarım alanında da önde gelen bir kurumdur. Bu müzenin Orta Çağ ve Rönesans galerilerinde sergilenmek üzere kültleş, kültleşmiş bir roman olarak tarif edebileceğim... ...Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sını referans alan bir enstelasyon adeta bir okuma odası tasarlandı. Bunu Tabanlıoğlu Mimarlık gerçekleştirdi. Buna vesile olan önemli bir gelişme de var elbette. Bu roman Kürt mantolu madonna 1943'te yayınlanmıştı. İlk kez yani 73 yıl sonra Penguin yayınlı, yayıncılık tarafından İngilizce çevirisiyle yayınlanıyor. İşte tam da bunun için bir okuma odası tasarladı Tabanlıoğlu mimarlık Victoria Albert Müzesi'nde. Bu okuma odası içinde boyunca e, bir takım nesneler, metinler. ...ışık ve ses kullanarak roman ziyaretçiler için adeta yeniden yaratılıyor. Tabanlıoğlu Mimarlık romanın temasını aktarmak için e, enstelasyon inşa edildiği... ...Victorian Albert'ın farklı galerilerini birbirine bağlayan köprüyü bir metafor olarak değerlendirmiş. Ee, projenin adı Beloved Reading Room yani okuma odası... Bu bir enselasyon elbette. Ee, müzedeki köprü üzerine yerleştirilen 13 metre uzunluğunda aynalı siyah bir kutudan oluşacakmış. 17 Eylül'den itibaren ziyarete açık. Görmeden edindiğim bilgileri size aktarıyorum. Ee, dediklerine göre ziyaretçiler enselasyonun çeperinde bulunan yarıklardan içeri bakabilecekmiş. Burada bir takım objeler, metinler, ışıklar, sesler ve sinematik teknikler. E, ...yeniden canlandırılan kitap sahnelerini izleyebileceklermiş. E, Tabanlıoğlu bu okuma odasını kendisi, kendi sözleriyle şöyle tarif ediyor. "Enstalasyon insan aklının okurken bir kitaptaki sahneyi nasıl hayal ettiğini yansıtan... ...ve birden çok duyguyu ve duyuyu harekete geçiren fiziksel bir canlandırmadan oluşuyor. Edebiyatı, tutkuyu ve insanlık durumunu kutlayan çok özel bir deneyim. Londra'ya yolu düşecekler. Bunu 17-25 Eylül tarihleri arasında Londra Tasarım Festivali kapsamında... ...Victorian Albert Müzesi'nin Orta Çağ ve Rönesans Galerilerinde deneyimleyebilirler. Kitabı da yanınızda bulundurun elbette. E, bugünkü yine Londra'dan yapacağımız bir hatırlatma... ...çünkü daha önce de yer vermiştik. Ise, e, bu sefer Londra Tasarım... Biyenerlinden geliyor. Londra Tasarım Biyenerlini ilk düzenleniyor. Ee, bu hafta başlıyor. 7 Eylül resmi. ...ziyarete açılışı tarihi 7-27 Eylül tarihleri arasında Thomas Moore'un e, Ütopyası'nda 500. yılını kutlamak için... ...tasarımla Ütopya teması altında düzenlenen Londra Tasarım Bienalinde Türkiye'nin de bir sergisi olacak. Çünkü çeşitli ülkelere e, kendi sergilerini düzenlemeleri için teklif götürülmüş durumda. E, 30'un üzerinde ülke bu şekilde kendi sergilerini yapıyorlar. 7-27 Eylül arasında gezilebilir. Türkiye Sergisi'nin organizasyonu ise İKS ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı üstleniyor. Ve buradaki buradaki proje çok disiplinli bir tasarım stüdyosu olan Otoba'nın hazırladığı bir dilek makinesi bu sefer. Kendi dileklerinizi e, evrene gönderebileceğiniz bir proje. Kesinlikle yine interaktif ve deneyimlenebilecek bir proje bu seferki Londra Tasarım Bienneli'nde. Ee, Avrupa ile ilgili etkinliklerimiz bugün ön plana çıkartmak istediğim etkinlikler bu şekilde. Fakat e, dünyanın bambaşka yerlerinden iki habere daha kısaca vaktim el verdiğince değinmek istiyorum. E, onlara çünkü önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı bir şekilde de e, yer verme niyetindeyim. E, bunlardan ilki zaten açılmış olan birkaç gün önce açılışı yapılan Guangzhou. Biennale, Gwangju'da nerede demeyin. Burası Kore'de ve oldukça köklü bir Biennale. On birincisi düzenleniyor. E, Dünyan dört bir tarafında artık yüzlerce Biennale var. Bunlar arasında Guanju Biennale hala sanatsal anlamda oldukça prestijli bir yere sahip. 101 sanatçının katıldığı Guangzhou Biyenerine Türkiye'den Ahmet Öğüt yeni bir e, iş yapması için davet edilmiş. Ahmet Öğüt çalışmalarını Berlinle İstanbul arasında devam ettiren bir sanatçı. E, Biyener birkaç gün önce yani 2 Eylül'de açıldı ve 6 Kasım'a kadar devam ediyor. Yolu Kore'den Guangzhou'dan geçenlerin kaçırmaması gereken oldukça geniş ölçekli bir e, sanat etkinliği. Bu Bienal formatında e, Guanaju Bioeneline ait zaten bir daimi salon var, Asya Kültür Merkezi, Uije Sanat Müzesi, Mudeyung. ...Güncel Sanat Müzesi, Vocahil Sanat Müzesi gibi pek çok müze ve sanat kurumunda sergiler ve paralel etkinlikler yer alıyor. Küratörlüğün İstanbul sanat çevrelerinin çeşitli sergi ve konuşmalardan aşina olduğu İsveçli bir isim Maria Lind üstleniyor. E, Biennial'in başlığı ise The Eight Climate, What Does Art Do? Bir soru bu elbette. Sekizinci iklim sanat ne yapar, sanat neye yarar olarak çevirebilirim. Ee, BNL kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen küratörler, kurum temsilcileri, sanat inisiyatifleri, bağımsız sanat inisiyatifleri ya da kolektiflerin katılımıyla büyük bir forum da düzenleniyor ve küratörel alanda eğitim programları da sağlanıyor. Ee, yeni bir iş yapması için davet edilen sanatçı Ahmet Öğüt ise bu defa şaşırtıcı bir işle karşımıza çıkıyor. Bir animasyon yapmış Ahmet. United yani birleşik ya da birleşmiş olarak çevirebileceğim bir başlığı var. Bu animasyonu sivil protestolar sırasında gaz bombaları yüzünden hayatını kaybeden iki kişinin anısına yaptığını söylüyor Ahmet. İlki Biennale ev sahipliği yapan Kore'den. ...1987 yılındaki geniş protestolarda gaz fişeğinden ölen Li Han Yeo. Diğeri ise e, 2006'da Bakır'daki olaylar sırasında... ...başına isabet eden gaz fişeğinden hayatını kaybeden... ...8, 8 yaşında olan Enes Ata. E, çok işlek, Guangzhou kentin çok işlek bir caddesindeki bir billboard... ...ekranda izlenebilen bu animasyon kendinizi göz yaşartıcı bombadan nasıl koruyabileceğinize dair de ipuçları içeriyormuş. Guanajuvenali ile ilgili detayları e, programını takip etmek için oraya davet edilen küratörlerden biri olan Öğül Durmuşoğlu'ndan önümüzdeki haftalardaki programlarda. Alacağız. Son bir gündemde São Paulo Bienali çok yakın zamanda bu hafta içinde başlıyor. Dünyanın Venedik Venezik ile birlikte en köklü bienali olarak kabul ediliyor. São Paulo Bienalinden de önümüzdeki haftalarda Harçtan Sanat programına gündem yapacağız mutlaka. Şimdilik programı bu haftalık burada bitiriyorum. Teknik masadaki Batuya teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda Harçtan Sanat'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.